يا أيها الذين آمنوا تقووا الله فقد ولا تموتون إلا بأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من هذا الجهاز وبدأ منهم رجالا كثيرة ونساء وتقو الله الذي تسائلون به ولا لحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقووا الله نقول قبل التديد Yücellemeklerin alemlerini, yarafınla kumun zinobu kum. Ve men yutay Allah ve Rasulü Hı. faza faza azıma. Ama bap. Astağal hadi et kelim Allah. Vuxira hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve Ve Ve Ve kardeşler. Geçen hafta. Çarşamba sohbetlerine başladık. Ee, Yineleyecek olursak, bir daha tekrar edecek olursak, şimdi sohbetleri e, <gülüyor> biliyorsunuz, değişik konulardan yapıyoruz. Ee, kardeşlerden, arkadaşlarımızdan, dışarıdan gelenlere yönelik genel konular. Geçtiğimiz senelerde değişik değişik konulardan ama böyle önemli ihtiyacı böyle cevap verecek konulardan sizlerle sohbet etmeye çalıştık. Bu sene de aynı tarzda inşallah böyle bizi şey yapacak, bilgilendirecek ondan sonra amellerimize etki edecek konulardan bahsedeceğiz. Dediğim gibi amellerin faziletlerinden bahsedilecek. Ancak ondan önce bir ...mukaddime olsun, giriş olsun babından ilimle ilgili ilim öğrenmek, ilmin önemi... ...sonra öğretecek kimsenin konumu, nelere dikkat etmesi gerekiyor... ...ve e, öğrenecek kimsenin, bilim talebesinin nelere dikkat etmesi gerekiyor... ...yani bu husustaki edep nedir, bu husustaki ahlak nedir... ...onlara dikkat çekmeye çalışacağız... ...bu ikinci hafta bu konuyla ilgili, ilimle ilgili bir de haftaya olacak... Sizin, size geçen hafta söylemiştim, iki hafta olabilir diye. Bir üçüncü hafta daha olacak inşallah. Ondan sonra bahsettiğim o e, faziletli amellere ya da e, daha doğrusu amellerin faziletlerine geçeceğiz. E, i̇nşallah orada hep beraber ilginç hadisler göreceğiz. Ancak biraz ilimden e, bahsetmekte fayda var. Eğer bunun önemini anlarsak ki ilim, ilim çok önemli, ilimle kastedilen Allah Resulü böyle buyurdu, Allah Azze ve Celle böyle buyurdu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu, emretti ve üçüncüsü de ben bilmiyorum demek. Elim bu. Şimdi burada bahsedeceğimiz şeyler, e, ayet, hadisler, bilmediğimiz şeylere de zaten sorulduğu zaman bilmiyoruz diyoruz. Bu hususta Allah'ın verdiği nimetlere hamdü senalar olsun. Ilme girmeden bir kısa anlatmak istiyorum, kısa bir kısa. Arapçada, Arapça talim edenler özellikle eski kitaplardan bilirler. Sibeve adında meşhur bir alim var. Yani dilde, Arap dilinde, Arap gramerinde çok meşhur bir alimdi. Yani ilklerden sayılır. Arap dilinde kaide, kurallar üzerine ilk kitap yazanlardan sayılır. Onun bir de bir o kadar meşhur olmuş ancak ona yetişememiş Akbeş adında bir talebesi var. Bu Akbeş ilmi talep ediyor. Yani öğreniyor, bitiriyor, tamamlıyor, kemale erdiriyor. Ondan sonra memleketine dönüyor. Memleketine dönüyor, bakıyor ki aldığı ilmi verecek hiç kimse yok. Gel zaman git zaman ilim gidecek. Birisine vermediğin zaman, ilmin zekatını, bilginin zekatını vermediğin zaman, bugünkü tabirde paylaşmadığın zaman, paylaşmadığın zaman ne oluyor? Tükeniyor, eriyor, bitiyor, çürüyor. Onu bildiği için, kimse de yok ilmi verecek. ederseniz bir ahrı varmış, oraya gidiyor, bir tane de keçi. Keçisi varmış. Onu karşısına alıyor, başlıyor, ...öğrendiği ilmi anlatmaya. Ondan sonra anlatıyor, anlatıyor saatlerce. Keçiye diyor ki... ...fehimte, anladın mı? Keçide hiçbir numara yok, hiçbir hareket yok. Ondan sonra... ...devam ediyor. Gez zaman git zaman artık sıkılıyor yani keçide bir hareket yok. Boynuna bir tane ip geçiriyor. Anlatmaya devam ediyor. Anladın mı diyor, fehimte. Ondan sonra... ...sözünü bitirince keçinin boynunu şöyle bir çekiyor... ...o da şöyle kafasını sallamış oluyor. Artık öyle bir hale geliyor ki... ...anlatıyor, anlatıyor, ipi bırakıveriyor. Efendim de keçi kafayı sallıyor. Onun için derler ki derslerde... ...anladıysan anladım de, Yoksa akdeşin ah keçisi gibi kafayı sallama derler. <gülüyor> ha şimdi bunu niye anlattım? İlim çok kıymetli. Yani... Bir insan bir şey öğrendiği zaman mutlaka anlatmak zorunda. E peki bizimle ne alakası var hocam diyebilirsiniz. <gülüyor> evet, birebir ve doğrudan sizinle alakası var. Neden? İşte aleyhissalatü vesselamın hadisi. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz birer çobansınız. Hepiniz eğiticisiniz demek. Hepiniz birer çobansınız, eğiticisiniz. Ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Ve hepiniz güttüğünden sorumludur. Ona eğiteceği şeyler var. Yani mahiyetindeki kimselere vereceği şeyler var. Elbette bir muallimliği olacak, bir öğretmenliği olacak. Yani ben hiçbir şeyden sorumlu değilim. Ben bekarım, kendimden sorumluyum. Yok böyle bir şey. Sen her şeyden önce kendine karşı sorumlusun. Ondan sonra ailene karşı sorumlusun. Ee, misal veriyorum. Bir ailede mesela dinini böyle hassasiyetle yaşamayan bir insan yok ise bir gencin kız veya erkek fark etmez. ilme yönelmesi, ilmi talep etmesi neticesinde o ailenin hepsini etkileyecek. Hepsini sürükleyecek. Samimi ise Allah için öğreniyor ise mutlaka hepsini evirip çevirecek. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Samimiyetle yoluna devam etsin. Mutlaka anne, baba, dedeler, akrabalar bir şekilde ondan etkilenecek. Yani ben bekarım, hiç kimseye karşı sorumluluğum yok diyen bir insan için bile çok önemli. Yani. Onun dışında evli, anne, babalar hepsinin birer sorumluluğu var. Hem aileye karşı... Hem etrafa karşı, komşulara karşı hem de akrabalara karşı. En yakında mutlaka birilerine bir şeyler anlatıyorsunuz. Hiçbir şey söylemiyorsunuz bile. Söylemezseniz bile hadi kalk namaz kılalım demek bile bir nasihattır bazen. Bugün ben e, memlekette ezan o, okundu. Misafir geldi. E, ben dedim namaza kalkıyorum. Bir iki muhabbet ettikten sonra bazı şeyler konuştuk orada Kendi, gelen misafire de teklif etmedim hadi kalk namaza gidelim diye. o kadar zoruna gitti ki bana niye teklif etmiyorsun beraber gidelim diyor ben özellikle bazı şeyleri gözeterek teklif etmemiştim beraber gidelim falan diye ama çok etkilendi yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok <gülüyor> inandığınızı samimice yaşamanız bile insanları etkiliyor bu usta kendi nefsini temize çıkartmıyorum. Bundan Allah'a sınıyoruz. Ama bir insan bildiğini yaşasın. Bildiğini, öğrendiğini harekete geçirsin. Faaliyete döksün. Mutlaka arkası gelecektir Allah'ın Onun için bu bağlamda hepimiz sorumluyuz. Hepimiz birer muallimiz. Söyleyeceğim şeyler sadece hocalara, öğretmenlere yönelik değil. Hepimizin alacağı şeyler var. Onun için bu hafta Adabil Muallim yani Öğretecek kimsenin e, edebi, ahlakı yani davranış tarzı hakkında bahsedeceğiz. Konumuz o. Birincisi, öğretecek kimse tevazu sahibi olmalı. Yani alçak gönüllü olmalı. Ve kanatlarını germelidir. Yani merhamet kanatlarını öğreteceği kimselere germelidir. Bakın, Allah Azze ve Celle Nebisine diyor ki, وَخْفِ جَنَاكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ minel mu'minin Kanatlarını böyle sana müminlerden tabi olan kimselerin üzerine gel. Yani onlara karşı tevazı da ol. Onlara acı, merhamet et. Onlara böyle yumuşaklıkla yaklaş. Kanatlarını Aynı tarzdaki ayet-i bir de anneye babaya karşıdır. İsra suresinde anlatılır. Vakıb Yine aynı e, lafızlarla, aynı sözcüklerle, anne babana karşı onlar e, kolunu kanadını ger. Eğer onlardan biri senin yanında yaşlılığa ererse, falate kullama üfün, walaten ve Onlara sakın üfteme, onlara azarlama, onlara güzel söz söyle, arkasından da kolunu kanadını ger. Yani onlar senin sıcaklığını hissetsinler. Onlar senin koruman altında olduğunu hissetsinler. Subhanallah. Çok önemli. Müminlere karşı da Allah Azze ve Celle Resulüne bunu emretiyor işte. Onun tahtında bütün muallimler, bütün iman edenler için geçerlidir. Bu tarzda bir, e, şey yani davranış. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? لَقَدْ كَانَ fi ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Yemin olsun ki Allah'ın Resulü'nda sizin için güzel örnekler var. Önce Resulü'nü böyle karşımıza bir e, misal vererek tablo haline getiriyor, örnek bir kimseyi çıkartıyor. Yani tablo şeklinde önümüzde duruyor aleyhissalâtu vesselâh. Sünnetleriyle, yaşantısıyla. Ki ondan insanlar hep anlayabildikleri ölçüde alsınlar, kendilerini düzeltsinler diyor. İkincisi, öğretecek kimse güzel ahlaklı olmalı, Güzel ahlaka sahip olur. Yani güzel ahlakın e, özelliği bir insan sakin olmalıdır. Kaba ve böyle sert, ağzı bozuk şekilde davranmamalıdır kesinlikle. Çünkü Allah Azze ve Celle Resulüne diyor ki eğer sen kaba, sözü böyle e, kaba konuşan, sert davranan olsaydın etrafından dağılır giderlerdi diyor. Hepimiz için geçerli. Çocuklara, emrimizin altındaki kimselere veyahut da dostlarımıza karşı kaba davranırsak bizim başımızdan dağılır giderlerdi. <gülüyor> Allah azze ve celle Nebisine kalem Suresi'nde diyor ki ve inneke ala hulukun azim Sen büyük bir ahlak üzeresin gönderildin. Ve İsrafil ben ben mekarim ahlakı yani ahlakın güzelliklerini tamamlamak üzere gönderildim diyor bir hadiste. Çok önemli ahlak. Ahlak sahibi olmak. Sizin en hayriliniz ahlakı güzel olanınız diyor. Allah azze ve celle ahlakımızı edep ve huylarımızı ıstah etsin, düzeltsin, güzelleştirsin. Yine güzel ahlaka dalalet eden, Ali Seyyidatı emredilen, onun da tahtında bize emredilen Araf Suresi'ndeki ayet-i kerime. Huzul ve mur bil'urf ve yolunu. Yani affetmesini bil. Bu af kardeşlerim ee, insanların aralarındaki sürtüşmeler, kavgalar, kendisine yapılan haksızlıklar hususunda. Allah'ın dininde bir e, haksızlık olursa onun mutlaka e, belirtilmesi, nasihat edilmesi, o konunun öneminin mutlaka vurgulanması gerekiyor. Ama kişiler arası hak ve hukuklarda af yönünü tutmak gerekiyor. Allah Azze ve Celle bazı ifadeleri biliyor musunuz? Bazı kısalar olayları anlatır, ondan sonra öyle bir ifade yerleştirir ki mesela e, kadınla kocanın ayrılığını anlatırken talak olayını, mehir olayını anlatır anlatır Allahu Teala Bakara suresinde ve entak ve en eee tafu akrabu lit takvadi. Ve en akrabu lit Affetmek. Yani aranızda olan bitenlerden sonra Ayrılsanız dahi affetmek takvaya daha yakın olandır. Affetmek takvaya uygun olan. Af çok önemli. Affedebilen insan büyük insan. Allah Azze ve Celle bize affetmeyi, affetme özelliğini versin. Ki kendisi çok affeder. Ha ne diyoruz? Ne diyoruz Ramazan'da? Özellikle son 10 günde. Özellikle Kadir Gecesi'nde. Allahümme inneke afuvun. Tehibbul affa faufu Ey Allah'ım sen çok affedensin. Affetmeyi seversin. Şimdi bakın bir insan affettiği zaman Allah azze ve sevgisini kazanır mı? Kazanır çünkü Allah azze ve celle'nin sevdiği bir şey yapmak onun sevgisine mazhar olur. Affedebilmek çok önemli. Allah'ın sevgisine layık olmak demek. Ondan sonra da asıl dua faufu anni bizi beni de Yahut bizi de affet diyoruz. Evet üçüncüsü öğretecek kimse insanların e, usanmaması için, bıkmaması için, onların kaçmaması için böyle güzel nasihatler etmeli. Onların durumunu gözetmelidir. Nitekim i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın anh, rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, i̇bn Mesud radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam bizim diyor usanmamamız için, bize bıkkınlık gelmemesi için bize öğüt hususunda böyle araştırırdı. Yani öğüt yapacağı, e, nasihat edeceği günleri diyor böyle gözetirdi. Subhanallah. Bu kadar düşünceli. Yani çocuklar içinde bakıyorsun bazen verdiğin öğüt, nasihat ters tepiyor. Çünkü o zamanında olmadığı için. Zamanı çok önemli. Tam alacak durumda verilmedi. Tam alacak konumda, iyi durumda çocuğa nasihat edilirse veya arkadaşa nasihat edilirse, kardeşe nasihat edilirse o zaman tam yerinde alın. O da önemli. Herkese kolaylaştırmak gerekiyor ki, gerekiyor ki aleyhissalatu vesselam yessiru ve la tu'essiru yaylaştırın ve zorla zorlaştırmayın. Ve beştiru ve la tunfiru müjdeleyin. Sevindirin, müjdeleyin <gülüyor> ve nefret ettirmeyin. Hele hele İslam'ı. Bir insan eğer evet, yani bir İslam'ı temsil ediyorsa, İslam'ı temsil ediyorsa bakın kendisinden nefret ettiriyor, uzaklaştırıyorsa bilin ki arkada arka o kişi arkasında İslam'ın bazı hükümlerinden, hepsinden olmasa bile, topyokun İslam'dan olmasa bile, İslam'ın bazı hükümlerinden nefret ettirebilir. Allah korusun. Kim ister bunu? Hiç kimse istemez değil mi? Onun için dikkat etmek lazım. <gülüyor> Dördüncüsü. <gülüyor> i̇nsanlara bilgi verirken sesini gerektiği yerde yükseltmeli ve birkaç sefer tekrar etmeliydi. Aleyhisselatü Vesselam öyle yapardı. Biz de ne yapıyoruz? Ara ara bazı şeylerin önemine binaen tekrar ediyoruz. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma'nın dinamayet ettiği bir hadiste diyor ki Ali vesselam seferlerinden bir seferde bizden şöyle geride kaldı ve o sırada da namaz vakti diyor gelmişti ve biz abdest alıyorduk. Diyor. Ve biz ayaklarımızı diyor sanki böyle mesh eder gibi tabiri caizse yalan yanlış yıkıyorduk. Sonra bize yüksek bir sesle nida etti diyor. Dedi ki: "Veilul Vay o ökçelerin, topukların ateşten haline. Veilul lil-iqabi nar." O ökçelerin, topukların ateşten vay haline diye nida etti seslendi diyor. Sesini yüksel. Neden? Bunun önemine dikkat çekmek için. Abdestinizi iyi yapın, iyi alın diye kuru bir yer bırakmayın diyor. Ötetekim Ali vesselam adam bir tanesi abdest alır, sahibi abdeste geldiği üzere. A ayağının arka kısmında bir kuru yer bırakır. Ali vesselam ona der ki: "Git abdestini yenile." Şimdi bazı şeyler vardır, ameller vardır. Ali Sıratu vesselam onu tekrar ettirmemiştir. Yani mesela buna ama <gülüyor> <gülüyor> bu sudaki yaptığın şey olmadı. Yeniden yap. Diye bazen dememiştir ama bazen demiştir. Mesela namazla ilgili gelen bir hadiste hatırlarsanız namazını kötü kılan kimsenin e, hadisinde onu anlatan mevzuda git namazını tekrar kıl, git namazını tekrar kıl diye üç defa tekrar etmiştir. Burada da öyle mesela. Neden bu konu çok önemli? Abdeste ayakların ökçelerle beraber çok iyi yıkanması gerekiyor. Onun için sesini yükseltmiş. Neden? Neden? İnsanlar bunun önemini iyice kavrasınlar, yerleştirsinler Ve ifade zaten yani dehşet verici. Veylül <gülüyor> lil Ateşten okçuların vay haline diyor. Ne kadar önemli. <gülüyor> Enes radıyallahu anh, rivayet ettiği bir başka listede de han dedik ya tekrar eder diye. Ali sırat ve bir şeyler söylediği zaman onu tekrar ederdi. Ta ki üç defa tekrar eder, iyice anlaşılsın diye. Ve bir topluluğa geldiği zaman, bir toplulağa geldiği zaman, onlara üç defa selam verirdi. Diyor. Bu da aynı şekilde anlaşılsın diye. Mesela şuradan birisi girse, şuradan selamlarüm dese, pek orada kardeş durmayabilir. Onun için oraya yaklaştığı zaman bir daha selam verebilir. Bu bir daha e, veya yanına oturduğu kimseye bir daha selam verebilir. Bu da yine alislrat ve sünneti Yani anlaşılmadığı zaman tekrar edilebilir selam. Zaten biz de biliyorsunuz. uygulamalarımızda da bazen böyle yapıyoruz. Herkese aleyhissiratü vesselam hani şu büyük günahlar konusunu anlatırken söylemiştim. Aleyhissiratü vesselam diyor ki ictenibus seb'a el mubigat. Yedi tane helak edici. Hani insanı böyle ateşe sürükleyici şeyden sakın. Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, adam öldürmek, savaştan kaçmak, zina etmek, faizlemek vesaire vesaire. Ondan sonra da yalan yere şahitlik diyor. Ela ve hiye zur. Yalan yere şahitlik diyor ve bunu tekrar ediyor, ediyor, ediyor, devam ediyor. Sahabele ne diyor hatırlarsanız? Keşke sussa diyor. Keşke sussa. Yaran yere şahitlik etmek üzere vurgu yapıyor orada. Demek ki bazı şeyler önemine binaen tekrar tekrar tekrar söylenebilir Ebu Mesud El Ensari radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Evet ondan önce şey verelim. konu başlayalım. Beşincisi Eee <gülüyor> Anlatan kimse yahut işte sorumlu kimse diyelim ki hepimiz için geçerli olsun. Anlatan dediğiniz zaman sadece beni bağladığını düşünebilirsiniz. Yok öyle ama. Hepimiz için geçerli, hepimiz sorumluyuz. Sorumlu kimse yani İslam'a uymayan, Allah'ın razı olmadığı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müsaade etmediği bir şey gördüğü zaman veyahut da duyduğu zaman o konuda yani kızabilir. O konuda yani böyle adaplanabilir, kızdığını belirtebilir. Nitekim bir adam Ali sıratu vesselam'a gelir ve der ki: "Falanca adam bize namaz kıldırıyor ve biz, ben onun namazını nerede sakılmak istemiyoruz." "Ben onun kıldırdığı namazda cemaate uymak istemiyorum." Ali sıratu vesselam hemen hutbeye çıkıyor ve kızgın bir şekilde, şiddet bir şekilde vaaz ediyor insanlara. Ve diyor ki: Ey insanlar, sizler kaçırıyorsunuz insanları diyor. İnnekum muneffirun. Siz insanları nefret ettiriyorsunuz, kaçırıyorsunuz. Hangi konuda? Namaz hususunda. Diyor ki: Kim namaza imamlık ederse, kim insanlara kim e, insanlara imanlı kadar namazı kıldırırsa hafif tutsun, hafif. Sizi onların içerisinde diyor, hasta, zayıf ve ihtiyaç sahibi kimseler olabilir diyor. Tabii burada e, bizim camilerimizdeki <gülüyor> namazlar için geçerli Onlar hafifletmenin de altında hafifletme yapıyorlar. Onlar da uçuruyorlar. Sözüm onlara. Ama onun dışında çok fazilet sahibi. Değerli hocalar var. Ben onlardan bir tanesini yakinen tanıyorum zaten. Allah onlardan razı olsun. Ee, şeyin Kardeşim, bir ucu bize eğer ki biz böyle yaparsak burada hani biz de ne yapıyoruz? Sünnete uyalım, efendime söyleyeyim yavaş kıldıralım diye. Eğer ki aşırıya gidersek bu bizim için geçerli olur. Veya sizin için, siz namaz kıldırdığınız zaman sizin için de geçerli olur. Birine namaz kıldırıyorsak bir cemaate namaz kıldırıyorsak hafif tutmamız gerekiyor. Bu konuda biz ölçüyü kaşırıyorsak siz de bizi uyarın. Nasihatlaşalım inşallah. Bazen öğreten kimse soruya kapsamlı bir şekilde, teferruatlı bir şekilde cevap verebilir. Yani sorunun haricinde başka şeyleri de zikreder ki iyice anlaşılsın, arkasından başka sual gelmesin, veya gelebilecekse ona da cevap olsun başka insanlar da anlasın aleyhissalatü vesselam yani rivayet edilen bir hadiste Abdullah İbni e, Amr rivayet ediyor bir adam geliyor diyor ki ihramlı kimse hacda veyahut da umrede ihramlı kimse ne giyebilir aleyhissalatü vesselam ona mufassal geniş bir şekilde cevap veriyor diyor ki ihramlı kimse gömlek giyemez sarık takamaz Ondan sonra e, var, don, iç don, hepsi içerisine göre. Onları giyemez. Bornoz türü elbiseler, kıyafetler giyemez. Ve mes de giyemez. Yani ayağı giyilen mes var ya, mes de giyemez. Ancak sizden bir tanesi diyor, mes bulamaz, şey, terlik bulamazsa mesin arkasını kessin ve giysin diyor. Tavuktan aşağısını kessin ve giysin ve zaferanla ve versle boyanmış elbise de giyemez. Bu zaferan bir tür yani kokulu, koku olan e, boyalar ve da kokular diyelim. E, kokulu bir e, elbise yahut da e, ihram, asıl kastediyle ihram. Yani ihramın üzerinde bir koku varsa, zaferan türü bir koku varsa onu da giyemez. Kokulu olmaması gerekiyor. Ancak ondan önce kokulanabilir bir insan. Yani ihrama girmeden önce. Bir de bu ee, giden arkadaşların aklında bir şey kalmasın diye ayrıntı yapıyorum. Ee, normalde terlik bulamamışsa e, mes giyip, mes türü bir ayakkabı giyip arkasını kesmez. Çünkü e, ona delalet eden, kesmeyeceğine delalet eden başka bir hadis vardır. O hadiste en son Veda Hac'ında, Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edildiği için asıl olan kesmemektir. Ee, ancak siz ziyade bilgi isterseniz bu konuda hac konularına müracaat edebilirsiniz. Yahut da e, hac ve umre için e, hazırlık yaptığınızda biz size detaylı bilgi veriyoruz. Allah'ın izniyle. Yedincisi, demek ki böyle yani demek istediğim, aleyhissalatü vesselam'ın yaptığı gibi, mufassal, geniş bir bilgi de verilebilir. Yedincisi, <gülüyor> e, anlatan kimse yahut da sorumlu kimse sorumlu kimse Böyle e, yanındaki kimseleri ya da sorumlu olduğu kimseleri denemek, imtihan etmek için bazı sorular sorabilir. Ara sıra ben size geçen sene olduğu gibi e, biliyorsunuz soruyorduk. Bunun cevabı nedir? Ya da bunun hakkında ne diyorsunuz diye. E, bu ustada mesela güzel bir hadiste Abdullah İbni Ömer'ün rivayet ettiği bir hadiste hepinizin bildiği bir hadis a.s. diyor ki bir ağaç var ki o ağaç yaprağını dökmez ve onun misali müminin misalidir o müslümana benzer diyor. bu ağaç hakkında bana diyor anlatın bakalım hangi ağaç ben de size soruyorum hangi ağaç bilen var mı müslümana benzeyen mümine benzeyen hangi ağaç kast edilen evet buyurun hurma ağacı, hurma ağacı güzel hurma ağacı Aa, yaprağını dökmez yani hiçbir zaman sarılmaz gerçekten de biz Umre'ye gittiğimizde Allah Azze ve Celle sizlere de hem haccı, öncelikle hacci sonra da Umre'yi nasip etsin bizlere de tekrarını nasip etsin çok büyük ibadetler, subhanallah insanın eğer orada e, cinsi münasebet yapmaz, kavga etmez ve e, fısk işlemezse günah işlemezse anasından doğmuş gibi tertemiz geliyor ve aleyhissalatü vesselam Mabrur bir hac'in kabul edilmiş bir hac'in karşılayacağı nimettir diyor Subhanallah. Allah nasip etsin. Çok önemli ibadetler. Evet, orada biz e, hurma bahçesine gittiğimizde orada sorumlu arkadaş hurmadan, e, hurma hakkında, hurma ağacı hakkında o kadar detaylı bahsetti ki insan hayret ediyor Gerçekten böyle mi diyor diyorsun ya Hurma ağacı diyor aynen insana benzer diyor. Yani yaratılış itibariyle tıpatıp Hiçbir zaman yaprağını bir kere dökmüyor. Hani biz burada sorsak mesela hiç bu hadisten haber olmayan insanlara hiç yaprağını dökmeyen, yaprağı sararmayan hangi ağaç desek ilk önce çam ağacıyla gelir. Misal. Ama öyle değil. Hurma ağacı işte. Kendilerini döküyor çam. Efendim? Çam ağacı dikenilerini döküyor. Döküyor mu? Ama genelde sararmıyor. Değil mi? Evet. Aferin sana. Dediğim gibi hurma ağacı diyor insan gibi böyle <gülüyor> hurma ağacı aynen insan gibi doğar ve yaşar diyor. Yani hamile kalıyor diyor ya. Subhanallah. Ve yavrusunu diyor büyük ağaçtan o görevliler alıyorlarmış. Küçük o fidan dibinden çıkıyor. Zaten şeyden bizim ağaçlarımız olduğu gibi gövdeden veya daldan değil dipten Dipten çıkan yavruyu alıyorlar diyor, ondan sonra kenara hemen yakınına Eğer daha uzağa dikellerse o yavruyu, o küçük fideyi, hem annesi hem de o küçük fide ikisi birden ölüyor. Diyor. Ve hurma ağacına hiçbir böyle e, ilaç sıkılmıyormuş. Yani haşarattan şundan, bundan korumak için. Peki nasıl böceklerden korunuyor? hurma ağacının yaprakları toplanıyor, yakınıyor ve tütsü yapıyor. Ondan sonra bütün böcekler gidiyormuş. Subhanallah. O kadar çok insana benze, benze, benzeyen yanlarını anlattı ki daha yani anlatmayla, saymayla bitmez. Şimdi bu hadise okuduğumuz zaman tabi aleyhissalatü vesselam e, insanın e, insanın içerisinde hasreten Müslümana benzetiyor. Tabi meyve vermesi ondan sonra yaprağın dökmemesi birçok özellikleri açısından. Neyse asıl e, burada söylemek istediğimiz işte aleyhissalatü vesselam insanlara soruyor yani hangi ağaçtır diyor. İnsanlar da konuşuyorlar ama hiçbiri de hurma ağacıdır demiyor. Oysaki hurma diplerinde. Allah azze ve celle akıllarına getirmiyor. Bazen bizde de oluyor. Abdullah ibn Ömer diyor ki benim içimden geçti bu diyor. O daha çocukmuş şöyle. İçimden geçti ama utandım söylemeye diyor. Sonra çıkıp <gülüyor> Gidince, o meclisten ayrılınca daha doğrusu o meclisten ayrılmadan önce aleyhissalatü vesselam diyor ki <gülüyor> bu bu ağaç insanlar sorunca hangi ağaç deyince kimse bilemeyince bu ağaç hurma ağacıdır diyor. Sonra Abdullah İbni Ömer meclisten çıkıp gidince babasına diyor ki, bu Abdullah babasına Ömer'e, Ömer, e, Ömer radıyallahu anh benim içimden geçti ama utanmıştım diyor. Niye söylemedin diyor o da. Neden söylemedin? Yani burada yani alınacak o kadar çok ibretler var ki, çocukları ilim meclislerine getirmek lazım, sohbetlere getirmek lazım. Çocuk kendinden aşağıdaki, yani kendinden yaş grubu olarak düşüklerle oynuyor, oturup kalkıyorsa bir sorun var demektir. Zarar veriyor. Kendinden büyüklerle oturuyor, kalkıyorsa faydalanıyor demektir. Elbette kendi yaşlıklarıyla, küçüklerle de oynayacak ama genele bakmak lazım. Çocuklar ilim meclislerinden etkilenirler. Neden etkilenmesin ki? Geçen hafta söyledim. Bir toplulukta Allah anılır, zikredilirse onların etrafını melekler çevreler diyor. Etrafını böyle çevreler, kuşatır ve Allah'tan sekinet onun Ondan üzerine sekinet, rahat, huzur, sükun iner diyor. Subhanallah. Bundan çocuk payını herkesten fazla alır çünkü masumdur o. Biiznillahü Teala Evet, sorumlu kimse yahut anlatan kimse, öğreten kimse karışık şeylerden bahsetmemeli. Yani kendisine açık gelebilir ama ama halka karışık gelen, anlayamayacakları şeylerden bahsetmemelidir. Bu hususta Enes bin Malik radıyallahu anh, rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Maaz bin Cebel, Ali ve vesselam'ın binetinin arkasındaydı. Ve Ali İsrailoğlu selam Ya Muaz Ey Muaz dediğinde ''Kale, dedi ki lebeik ya labbeyk Resulallah lebeik ya Resulallah ve saadet buyur emrine amadeyim buyur hazırım ne diyeceksen ne emredeceksen emrine mutiimm diyor Bunu Ali İsrailoğlu selam 3 defa tekrar neden önemine bina. çocuğa çocuğun iyice dikkatini çekiyor Ya Muaz o da hemen emrine amadeyim. Bakın e, haftaya gelecek inşallah ilim talebesinin, ilim öğrenecek kimsenin. Müslüman çocuğun ahlakına bak. Bir alim, bir hoca konumundaki insan yahut annesi babası bir şey öğreteceği zaman hemen buyur diye can dinlemesine bak. Ahlaka bak. Böyle olması gerekiyor. Ama şimdi maalesef şımarık çocuklar yetişiyor şımarık talebeler yetişiyor bundan Allah'a sınır bu bir musibet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında ondan sonra daha doğrusu ondan sonra e, onu temsil eden kimler alimlerdir bir şey öğreten insanlar ve'l-ulemâ bir ya. alimler nebilerin varetçileridir diyor Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Onun yüzden ilim sahibi bir insan nasihat etmeye başladığı anda can kulağıyla dinlemek gerekiyor. Ona gerekli değeri vermek gerekiyor. Evet. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kul diyor Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eder. Muhammed'in onun Kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederse Allah azze ve celle ona ateşi haram kılar diyor. Diyor ki Muaz ey Allah'ın Resulü bunu insanlara haber vereyim de sevinsinler mi? Diyor ki hayır buna güvenirler diyor. Ancak Muaz radıyallahu anh ölmeden hemen önce günaha girmemek için ilmi gizleyip, gizleyip ketmekten dolayı yani saklamaktan dolayı günaha girmemek için ömrün son döneminde haber vermiyor. Belli, belli şahıslara vermiyor. Evet. Gerçek manada bir insan e, şehadeti gerçekleştirir ve onun gereğini yerine getirirse Allah Azze ve Celle ateşi ona haram kılar. Burada aleyhissalatü vesselam insanlara bunu söyleme diyor. Muazzaf. Niye güvenilir diyor. Hangi zaman? Yeni İslam'la tanışmış yahut da yeni günahlardan, masiyetlerden arınmış bir kimseye direkt bu hadis anlatsan tamam o. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, cennet, cehennem haram, cennet helal, böyle düşünebilir. Yani yerine göre sadece bu konu değil başka konularda da bir insan yerine göre konuşmalı, karışık olan şeyleri anlatmamalı, anla insanların anlayamayacağı şeyleri anlatmamalı. Ebu Hureyre'nin bu hususta rivayet ettiği bir hadiste diyor ki iki kap belledim. Yani iki tane ilim kabı ezberledim, belledim. Onlardan bir tanesini insanlara yaydım anlattım. Birini de eğer anlatacak olsam şu boynum gider diyor. Onun hakkında diyorlar ki alimler o birincisi zaten anlattığı ilim tahdis ettiği, anlattığı hadisler aleyhissalatü vesselam'dan aldığı hadisler. İkincisi de diyorlar işte fitneleri e, haber verecek olması, olacak olaylar hemen e, <gülüyor> o dönemlerde işte e, Hasan Hüseyin radıyallahu anh'ın şe e, şehadetleri, e, halifelerin arasındaki hadiseler vesaire veya kıyamet, kıyamet alametleri diyorlar. E, bu hususta ilim Allah'ın katında. Allah'u alim, Allah da en doğrusunu biliyor. İşte böyle söylüyor. Bu neden yapıyor bunu? Yani insanların e, anlayamayacağı şeyleri söylemekten imtina ettiği için, çekindiği için böyle yapıyor. Herkes Abdullah İbni Mesud da diyor ki, sen insanların anlayamayacağı, akıllarının kavrayamayacağı şeyleri e, söyleme, onlara tahdis etme, öyle bir hadise haber verme. Yoksa onların bir kısmı fitneye düşer diyor. Abi biz buna ne diyoruz? Alışılığa gelmiş bir tabir. Her doğru, her yerde söylenmez. Her doğru, herkese söylenmez. Ama bazen insan kaçırabiliyor. Evet, onuncusu. Yani e, muallemin, öğreten kimsenin, mesul kimsenin dikkat etmesi gereken yahutta da e, hareket tarzı metotlarından biri de Erkekleri olduğu gibi kadınlara da nasihat etmesi. Perde gerisinden vesaire. Biz bugün onu gerçekleştiremedik. Bir takım e, imkansızlıklar yüzünden. Allah imkanlarımızı genişletsin. ve vesselâm'ın bu husustaki bakın e, metoduna, menhecine Ebu sayede el-Hudri radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste kadınlar geliyorlar ve ve vesselâm'a diyorlar ki erkekler bizi geçti, bize galip geldiler. Bize de bir gün ayır da nasihat et diyorlar. Aleyhissalatü vesselam da onlara nasihat ediyor. Onlara vaaz ediyor ve diyor ki sizden diyor üç tane üç çocuğu diyor önceden gönderirse yani üç tane evladını kendisinden önce vefat eder de ahirete gönderirse diyor onun için ateşten bir perde olur. Bak kadına yaptığı nasihata bak. Kadın bir tanesi diyor ki iki kişi de olsa yani iki tane çocuğu ölse de mi? aynı. Aleyhisselatü vesselam evet diyor. Dikkat eder misiniz? Kadınlara böyle bir nasihatta bulunuyor. Sizden birisinin çocuğu ölürse, iki tane veya üç tane çocuğu ölürse, yani buna sabrederse demek. Buna sabrederse Allah'tan gelen bu musibeti sabırla karşılarsa Allah onunla ateş arasında bir hicab, perde yapar diyor. Neden? Çünkü kadınların en büyük musibetlerinden biri de evladını kaybettiği zaman, çocuğunu kaybettiği zaman isyan etmesidir. Kadın buna sabrederse ateşle kendi arasında bir perde giriyor. Buradan şunu anlıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam işte e, bayramlarda başka zamanlarda kadınlara da nasihat etmiştir. Kadınlara da nasihat etmek gerekiyor. E, koca eşine ee, eş, çocuklara vesaire zaten Allah Azze ve Celle tövbe suresinde وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَبَعْدُهُمْ اَوْلِيَابًا Mümin kadınlar ve erkekler birbirlerinin velisidir. bil بِالْمَعْرُفِ ve عَنُ الْمُنْكَرِ Birbirlerine iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirirler. İşte sana dedi ki evdeki şunlardan şunlardan sakın Allah'tan kork. Bu, bu yaptığın doğru bir iş değil. Bu konuda Allah'a itaatsizlikten sakın. Allah'ın sana helal kıldığını yap veya getir dediği zaman büyüklenmemekle. Bazen insanı herifli tutar, kafalı tutar. <gülüyor> Böyle yapmamak lazım. Kulak vermek lazım gerçekten hakkı söylüyorsa. Evet. Birkaç mevzu kaldı bitireceğim inşallah. On birincisi, <gülüyor> insanlara nasihat ederken, bir şeyler öğretirken, öğretirken, gece gündüz veya yürürken veya biniliyken, yani herhangi bir araçtayken nasihat etmeyi de gözetmedi Buna biz şu an fırsat eğitimi diyoruz. Özellikle askeri bir terimler çok kullanılır. Fırsat eğitimi. Yani yakaladığın anda, tam zamanı hemen orada bir şeyler anlattığın zaman o çok daha kalıcı oluyor yerinde bir şeyler anlatmak. Ülüm, Ümmü Selemen radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste